de samimi olan kişi bu kişilerden kılmasın. 13.'sü ise diyor ki eddelku hel dedku vacip. Dalk ay ovalamak. Bu ister gusülde olsun, ister abdestte olsun. Ve demiştik ki e, İmam Malik rahimeullah, İmam İmam Malik ile Ebu Huzeyme Delkin vacib olduğunu söylüyorlar. İmam Elbani ayrı bir ayrı bir görüş sunuyor. Diyor ki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 suyu döktükten sonra vücudumuzu ne yapmamız ovalamamız ve özellikle abdeste yani mesela bu şekilde veyahut da bu şekilde ve özellikle şu parmak büyümleri üzerinde olan şeyler He. veyahut da parmaklar arası veyahut da ayakların topuğunda mesela özellikle ağır iş yapan insanların topukları nasırlaşıyor veyahut da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 Ama öyle bir şeye sahip değilse ovalamak efdaldır. Ovalamamakta bir sakıncası yoktur. Bu delilere göre diyor ki "Kal hafız bin hacer rahimahullah وحقيقتul غasli cereyanil me alel a'da diyor ki esas diyor yıkanmanın şartı veyahutta yıkanmanın üslubu diyor suyun ağzaların üzerine inmesidir diyor. Tamam mı? Ve diyor ki alimler bu konuda yani ihtilafa düştüler. Felem yücebhül aksar. Ey İslam ümmetinin çoğunluğu alamayı vacip görmüyorlar. İmam Malik ve Ebu Hüzeyme rahimahullah vaciptir diyorlar. <gülüyor> İmam Elvalin diyor ki kişi şa'rani ise ey bol kılah sahib ise o zaman o kişi ovalar. Yoksa ovalamaz. Ama biz burada diyoruz ki bu ihtilaftan çıkmak için ve kaçmak için en efdalı gusülde ve abdeste ağzalarımızı ovalamaktır